<gülüyor> ozak, tanir, tanir. Daha tabii ya, tabii tabii o bir zaman 2000. 2000 yazıla yani evet. evet. o yani o bir tane döneminde